Şimdi, Şimdi bu, bu dersimizde, dersimizde yine bir, bir soru ile, soru, ile, soru ve bir cevapla bir dersimize, dersimize devam, devam ediyoruz. ediyoruz. ikinci, i̇kinci dersimizde, dersimizde. Hel saferti ile cezayir fi utlatı, utlatı sahif. Değiştiriyoruz cümleyi. Hel saferti ile turki fi, fi utlatı sahif. Utlayın sahif. Yaz tatil. İle e a, -2. E -A -2. Cezayir da Türkiye fark, fark etmiyor. etmiyor. Başka, başka örnekler de verebiliriz. de saferte urlav manasında izin. O zaman, o zaman okuyalım. Hel saferte ila İspanyoli, ila Fransowi, ila, ila, il ila Almani, hel saferte ila Almani il fi utlatı s-sayf. Hel saferte ila, ila Saudi fi utlatı s Örneklerinde, Örneklerinde Yaz, yaz tatilinde, tatilinde Türkiye'ye, Türkiye, İspanyola, İspanyola Fransa'ya, Almanya'ya, Almanya Türkiye'ye, Türkiye Suudi Arabistan'a gittin mi diye sorduk. sorduk. O, o nedir? Karşıdaki, karşıdaki muhatabımız, muhatabımız Naam Saferti Naam Saferti Örneklerinde, Örneklerinde olduğu gibi. Bu dersimizde, dersimizde Mesmuk Mesmuki mes Mesmuki derse kadın kadına sorar ya da erkek kadına muhatap kadın olunca sorulur. Mesmuke ismin nedir? Mesmukum isminiz nedir? Mesmukunne isimleri nedir kadınlar için? Onların isimleri. Falan. O zaman tanıştırır. Birin şahısla bu kelime kullanacağımız zaman ana ismi Salihha, ana ismi Cihan Şumul Ene ismi Leyla Ene ismi Mehmet Ve anti ma ism Mesmuk Ve enti Mesmuk Ve enti Mesmuk İsmin nedir? Sen ismin nedir? Benim ismim Saliha Benim ismim Leyla Benim ismim Mehmet Benim ismim Cihan Şumul Dediğinde İlk Mesmuk Ve ente Mesmuk diye, diye sorar. sorar. Cevap, cevap olarak Ana, ana ismi, ismi Leyla Ana, ana ismi Kristin ana, ana, ana ismi Fatıma, Fatıma. şeklinde Bu cevap, cevap. Örneklerde olduğu, olduğu gibi. gibi Evet Evet ve aynâ tevellette ve aynâ tevellette Nerede doğdun? Ana voulittu fi Paris ve ent Ana voulittu fi Paris ve ent Ana voulittu fi Paris ve ent Ben Paris'te doğdum sen Ben Paris'te doğdum sen Ana voulittu fi İstanbul Went. Ana, born in Ben, ben Köln'de doğdum, doğdum. Sen, sen, sen, sen nerede doğdun doğdu diye cevap verebilir. <gülüyor> Bu, örneklerde Bu örneklerde, sizde, sizde şu, anda şu anda yazma, yazma imkanı olmadı. olmadı. Biraz, Biraz sonra, sonra belki yazar Deva, tekrar, tekrar etmiş, etmiş olursunuz. Örnek 2. Went. Paris. Paris. Ana, Ana kezalik ulittu Paris'' Ana, Ana kezalik ulittu Paris'' ''kezalik'' burada ''bende'', Bende. Türkçe'de de ''deyifaz'' Bende. ''bende'' Evet, Paris'te, Paris'te doğdu. ''kezalik'' ''öylece'' ve manasında, ve gelir. manasında gelir. Ana kezalik ulittu Paris'' Ana Paris'' Bende Köln'de ben ya, ya da Paris'te, Paris'te neresi oraya ilave eten söyler. Sonra, Sonra Paris'i Paris tanıtması, tanıtması gerekebilir. gerekebilir. Paris, Paris neresidir? Paris, Paris, hiy Fransa. Paris, hiy asemetu Fransa. Paris, hiy asemetu Fransa. Paris, Fransa'nın başkenti. başkenti. Paris, Paris Fransa'nın başkentidir. Bu örnekte, Bu örnekte olduğu gibi. gibi, bunu Türkiye ile örneklersek, Ana, kezalik ulittu fi Ankara. Ankara, hiye asımatu, Türkiye. Ankara, hiye asımatu, Türkiye. Ben Ankara'da, doğdu, ben, Ankara'da ''Ben Ankara'da doğdum, Ankara, Ankara Türkiye'nin Türkiye başkenti, başkenti.'' demiş oluyoruz. Evet, evet sevgili, sevgili kardeşim. Bu, bu örnekte olduğu gibi cümle de, mülakatın, mülakatın ikinci bölümüyle de, devam, devam etmiş oluyor. oluyor. ''Nam, Paris, Asımat'ı Fransa.'' ''Nam, Paris, Asımat'ı Fransa. Asımat Fransa.'' ''Evet.'' evet. Paris, Fransa'nın başkenti. Bu örneklerde cümle kurmayı, soru sormayı ve soruya verilen cevapların nasıl olduğunu görmüş oluyoruz. Burada çeşitli isim örnekleri ve sorma çeşitlerini gördük. Yine geçen dersimizde bunları da bir bakıma işlemiştik. Bugünkü dersimiz soru evet, evet bugünkü göreceğimiz, göreceğimiz derste, derste eyne, eyne de var. De var. Evet, evet eyne, eyne de, de, yazalım. de yazalım. Eyne ma men ya da man ayı şey lima şey, liman ma limendezan li, li li man Bu örnekte, Bu örnekte de olduğu gibi, gibi kim, kim için? için? Evet, evet. Şu, şu az ders Az, ders, az kaldı, kaldı Mehmet. Mehmet, bir zahmet Biraz, Biraz sonra, sonra bakayım Derse hemen böleceğiz Ara göreceğim. vereceğim, ondan sonra inşallah. inşallah Şimdi, Şimdi okuyorum Yazıyoruz, Yazıyoruz aynı zamanda Eine Vulitte Ya Mahmud Eine Vulitte Ya Mahmud Eine Vulitte Ya Mahmud محمد نديو محمود أنا ولدت في أكساراي في بلاد التركي أنا ولدت في أكساراي في بلاد تركيا. دير بجملة قرالم هل زرت الزائر في الصيف هل زرت تركيا في الصيف هل زرت تركيا saif Evet. evet. Sayif yaz, yaz tatili, tatili yazın diyor. Yazın diyor. Türkiye, Türkiye ziyarete gittin, gittin mi? Ziyaret ziyareti ettin mi? mi? Evet, evet. Türkiye'ye Türkiye gittim. gittim. Sohbeti ummi ve evi annem ve, ve babamla, ve konuştum. babamla konuştum akrabalarla ve akrabai diyebilirsin bilirsin. Ummi ve, ve Türkiye'ye Türkiye gittin, gittin mi? İzinde de am diyor, diyor, evet, evet gittim. gittim. Ve, ve annem, babam, babam ve ikrabalarım görüyor. Mâ zâ yiştâhülü, ebûke. Mâ zâ yiştâhülü, ebûke. Bu öneye bakıyoruz. Mâ ebûke. Baban, baban ne, iş ne iş yapar? Ma neydi? Za işaret. Mâ zâ yiştâhülü, ebûke. Baban ne iş yapar? Bu baban. Mahmud ne diyor? Ebi, mühendisin fi masnai Paris. mühendisin fi masnai Paris. Ya da fi fi Paris. Fi Paris daha Evet. cevabı olarak. mühendisin fi masnayi Paris. mühendisin fi masnai Köln ölümün sanayisinde, sanayisinde evet mühendis olarak çalışıyormuş, çalışıyormuş. demek, demek ki, endüstri ki endüstri gibi bitti çalışıyor böyle, böyle cevap, cevap verebilir bu, bu örneklerde olduğu, olduğu gibi bu bölümde ne öğrendik? eyle ve mazai iş kelimeleriyle ile, soru sormayı, sormayı bir de hel kelimesiyle soru, soru sorma, sorma örneğini gördük. gördük inşallah, inşallah ikinci, ikinci bölümde, bölümde görüşmek, görüşmek üzere Selamünaleyküm. ذهب طارق إلى المدرسة وذهبت معه أخته فتحية